İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir hayal tercihleri programıyla daha karşınızdayız. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini gündeme taşıdığımız hayal Tercileri programında bu hafta Kıbrıs konusunu ve Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmeleri ele alacağız. Ve Kıbrıs Politikalar Merkezi Direktörü Doçent Doktor Ahmet Sözen'le bir bağlantımız olacak. Telefon bağlantısını gerçekleştirmeden önce kısaca gündemde neler var? Ona bakalım Türkiye ab ilişkilerinin gündeminde aslında katılım öncesi mali yardımın son paketi açıklandı. Ve 2011-2013 döneminde bu son paket son dilimin miktarının 5.5 milyar avro olması kararlaştırıldı. Bu miktar Batı Balkanları ve Türkiye'yi kapsayan bir miktar ve verilen bu katılım öncesi mali yardım paketinde öngörülen miktarın yargı reformu, kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi, organize suçla ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda kullanılması planlanıyor. Ee, diğer taraftan baktığımızda da Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'de akıllı büyüme projelerine 445 milyon avro kaynak aktarılacağını görüyoruz. Bu 445 milyon avroluk e, miktarın 150 milyonu çevre bakanlığına, 145 milyonu e, devlet demiryollarlarına ve 150 milyonluk bölümü de Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Kalkınma Bankası'na gidecek ve e, akıllı büyüme projelerinin e, iklim değişikliğiyle mücadelesine ve çevre projelerinin desteklenmesi öngörülüyor. E, gündemin geri kalan maddelerine ve Avrupa ile ilgili bölümlerine telefon bağlantımızdan sonra değineceğiz. Şimdi doçent doktor Ahmet Sözen'le Kıbrıs konusunu konuşmaya başlayacağız. Hocam günaydın. Günaydın sevgili Can. Evet e, yaklaşık iki yıldır sizinle düzenli olarak aslında görüşüyoruz ve bu sefer de Cenevre görüşmelerinin takibinde tekrar sizinle bağlandık. Müzakerelerde son durum nedir? Cenevre'de neler konuşuldu? İsterseniz oradan başlayalım. Efendim şimdi Cenevre'de e, aslında e, yumuşak bir e, çıkmaza girmiş olan e, Kıbrıs müzakerelerine bir e, belki küçük hayat öpücüğü verildi diye başlayabiliriz. Şimdi biliyorsunuz daha önce e, Kıbrıs meselesi 6 tane e, ana konu başlığı altında müzakere ediliyor. Evet. E, yönetim güç paylaşımı, ekonomi, AB ilişkileri. Toprak, mülkiyet ve son olarak da e, güvenlik ve garantiler. Şimdi e, yönetim güç paylaşımı, ekonomi ve Avrupa Birliği konularında oldukça e, yakınlaşmalar var taraflar arasında. Yani oldukça konularda uzlaşmalar var. E, yalnız e, uzun süredir devam eden mülkiyet konusunda, yani son neredeyse bir yıldır süren mülkiyet konusunda e, taraflarda çok fazla yakınlaşma olmadı. Yani bir yerde çakılıp kaldılar. O yüzden de bir böyle yumuşak, çıkmaz kelimesini kullandım bunun için. Evet. Şimdi Cenevre'de Türk tarafı şöyle bir ceste bulundu. Dedi ki ben toprak konusunu en sona saklıyordum. O konuyu konuşmaya hazırım. Yani spesifik olarak haritada Kıbrıs Türk tarafının Rumlara vereceği yerlerin isimlerini zikretmeden ne tür toprak verileceğinin kriterlerini konuşmaya hazırım. Bu e, iyi bir e, yani proaktif bir e, adımdı. Yani yapıcı bir yaklaşım yapıcı olarak görüyoruz. Yapıcı bir yaklaşımdı. E, Rum tarafı da buna bir e, cevap vermek zorunda e, hissetti kendini ve onlar da şöyle bir şey söylediler. E, i̇şte biliyorsunuz 77-79 Doruk anlaşmalarından beri Kıbrıs'ta e, olacak olan çözümün parametreleri bellidir. İşte, evet. iki bölgeli, iki toplumlu bir federal çözüm. Şimdi iki bölgelilik kavramı e, Rumlar tarafından net bir şekilde e, kabul edilmiyordu. Yalnız e, Cenevre'de Kristofyasın dediği şu: Ben iki bölgeliliği ileride kurulacak olan federal çözümde her iki oluşturucu devleti devlette mülkiyet çoğunluğunun o topluma ait olduğunu kabul ediyorum. Dedi. Şimdi bu önemli bir gelişme. Çünkü biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağının %70 civarı belki fazlası özel mülkünün e, e, Kıbrıs Rumlarına aittir. Hı hı. Ve olası bir çözümle eğer Kıbrıs Rumlarının e, yani orijinal mal sahipleri bu eski şeylerini talep ederlerse hani Kıbrıs Türk tarafının hep korkusu kendi oluşturucu devleti içinde gerek nüfus gerekse e, mülkiyet olarak çoğunluğu elinden yitireceği korkusuydu. Burada işte Hristofyas'ın bu söylemiyle iş biraz şey yaptı, yumuşadı ve hani mülkiyetle toprak konusunun ilişkilendirileceği bir alver süreciyle ileriye doğru bir ilerleme fırsatı doğmuştur diye düşünüyorum. Dolayısıyla iki tarafta e, olumlu bir adım atmak için birazcık e, özveride bulundu evet, diyebiliriz. Evet. Ve tabii Genel Sekreter'in e, yaptığı e, basın duyurusunda şu karar alındı biliyorsunuz. E, Ekim'e kadar müzakereler e, yoğunlaştırılacak. Yani lider ve temsilcileri daha sık ve daha yoğun bir şekilde görüşecekler. Genel beklenti bütün bu beş önemli konuda ilerleme sağlanması Ekim'e kadar ve Ekim'de tekrardan iki liderle buluşacak olan genel sekreter New York'ta yeterli ilerleme olup olmadığına bakıp bunu raporuna yazacak ve ona göre de ee, en son konu yani güvenlik ve garantilerin konuşulacağı ki iki daha doğrusu üç garantör ülkenin de iki toplum lideriyle beraber bulunacağı bir ortamda bir uluslararası konferansa gidip oradan e, artık e, kapsamlı bir çözüm metnini çıkarmaktır. Evet. Yani genel sekreterin e, en azından taraflara e, sunduğu şey verdiği mesajlar bu yörüngede. Yani müzakereler e, yoğunlaştırılacak. Ekim'e kadar çok ciddi yakınlaşma bekliyorum. Ve bundan sonra da hemen kısa bir dönem sonrası e, garantörlerin de olacağı bir uluslararası konferansa geçip bu işi sonlandırmak. Şimdi her ne kadar da o bildiride genel sekreterin e, basın bildirisinde açıkça yazılmasa da Böyle bir doğal takvim çıkmış durumda. Evet, yani ben de onu gün, soracaktım. Evet. Hani e, doğal takvimi belki bir noktadan geriye gelerek mi hesap etmek gerekir? Nasıl? Tabii şöyle, yani doğal takvim yani şu olarak görünüyor ki biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu'nun dünkü açıklamaları da evet. bu konuda. 2012'nin 1 Temmuz'unda Rumların güdümündeki Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstleniyor biliyorsunuz. Evet. O tarihten önce işte Kıbrıs'ta bir çözümün bulunması gerekiyor ki dönem başkanlığını Birleşik Kıbrıs yani çözülmüş çözümlenmiş bir Kıbrıs'ın yani Kıbrıs Türkler ile Kıbrıs Rumlarının ortak oldukları devlet Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlensin. Bu da demektir ki eğer Temmuz'a kadar bu iş olacaksa demek ki birkaç ay geriye doğru gittiğimizde bir referandumun yapılması gerekiyor. Çünkü iki taraf da evet, bunda tabii. anlaştı. Yani çözüm metnini iki tarafın halkının referandumuna sunacaklar. Anlam planında Re olduğu gibi. Anlam planında olduğu gibi aynı. E, referandumdan önce de en az iki ay belki daha fazla bir referandum kampanya sürecine ihtiyaç var ki iki lider toplumlarına çözümün ne olduğunu tarafların hangi konularda karşılıklı taviz verdiklerini e, düzgün bir şekilde anlatabilsinler. Bu da demektir ki, bir şekilde 2012'nin başlarında bir kapsamlı çözüme, çözüm planına e, varmak gerekiyor. Bu da şunu gösteriyor, e, şimdi işte Temmuz'la e, önümüzdeki yılın başına kadar ki, 6 ay içerisinde e, bütün konularda bir ee, yakınlaşma sağlanması gerekiyor ve bunun akabinde artık bu yılın sonunda mı olur önümüzdeki yılın başında mı olur e, son noktayı koyacak Türkiye Yunanistan ve İngiltere'nin de katılacağı bir e, uluslararası konferansın yapılması gerekiyor. Yani Hı. doğal takvim bu. Ama biliyoruz ki şimdiye kadar Kıbrıs Rum tarafı buna hep ayak sürmüştü. Evet, onlar e, takvim konusunda hep çekingen oldu evet. Rum kesimi. Gerek takvim konusunda, gerekse Birleşmiş Milletler'in e, Kıbrıs'taki rolünün yükseltilmesi konusunda. Evet, o konuyu yani, da soracaktım aslında. Evet. E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin basın açıklamasından o konuyla ilgili bir e, ipucu yakalayabiliyor muyuz acaba? Hani... Tabii. Şimdi çok kısaca şunu söyleyeyim. <gülüyor> Kıbrıs'ta... E, e, toplumlar arası müzakerelerin başladığı tarihten bu yana yani 1968'den bu yana Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan toplumlar arası müzakerelerde Birleşmiş Milletler'in rolü iyi niyet misyonu ile sınırlanmıştır. Evet. Yani nedir bu iyi niyet misyonu? E, müzakerelere ev sahipliği yapar, müzakerelerde notlar tutar hı hı. ama daha ilerisine yani masaya ee, öneri koyamaz veya e, hakemlik rolü yapamaz. Bunun tek bir istisnası olmuştu. 2004 Bürgenstock'ta evet. yani anlam planına son versiyonuna ulaşılırken iki tarafın da onayı ile Birleşmiş Milletler'in rolü hakemliğe yükseltilmişti. Yani son iki tarafın anlaşamadığı e, birkaç konuda e, son sözü BM söylemişti. Şimdi e, o yüzden BM'nin rolünün yükseltilmesi konusu önemli. Fakat buna da Kıbrıs Rum tarafı şimdiye kadar hep e, hayır diyordu. E, Genel sekreterin basın açıklamasına baktığınız zaman e, şunu söylüyor. Evet Kıbrıs'taki süreç, barış süreci Kıbrıslılara ait bir süreçtir ama e, buna da saygı duyuyorum ve bununla beraber diyor ben Birleşmiş Milletler'in rolünün Yükseltilmesini de önerdim. Evet. Önümüzdeki dönemde. Ve mutlulukla karşılıyorum ki iki lider de bunu kabul etti diye bir açıklaması var. Fakat bu tabii biraz muğlak. Yani bunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Fakat Hı. kişisel olarak en azından e, yani olmasını arzuladığım şekliyle söyleyeyim. BM'nin Kıbrıs'ta e, pozitif bir rol oynayabilmesi için süreci e, bir sona ulaştırabilmesi için e, rolünün en azından e, masaya taraflar arasındaki uçurumlar konusunda belli konulardaki pozisyonlar arasındaki uçurumlar konusunda yakınlaştırıcı öneriler koyma hakkının olduğu bir ara buluculuğa yükseltilmesi gerekiyor. Evet, Tekrarlayayım bunu. Yani iyi, bir konuda diyelim ki iki taraf arasında e, ki pozisyonlar birbirinden çok uzaktadır. O iki pozisyonu birbirine yaklaştıracak ara formülleri masaya koyabilme hakkına sahip bir ara bulucu misyonuna çıkartılması gerekiyor ki e, taraflar arasındaki bu e, farklılıklar giderilebilsin. E, bugün kü haliyle BM'nin böyle bir yetkisi yok. İşte o yetkisinin iki tarafın da ile yükseltilmesi gerektiğine inananlardanım. Evet e, bu biraz önce bahsettiğimiz takvim konusuna geri dönecek olursak. E, takvimin sonlandırılması ve yeni Birleşik Kıbrıs e, Devleti'nin hayata geçebilmesi için son bir referandum yapılması gerekiyor. Doğru. E, ben size aslında bu Kıbrıs İki tarafta e, bu Kıbrıs'taki referanduma hazır mı diye soracağım. Çünkü evet. e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin raporunda hem e, Türkiye'deki basında hem de yurt dışındaki basında sizin yürüttüğünüz projenin ve proje sonuçlarının birçok defalar refere edildiğini gördük. Evet. Kıbrıs 2015 projesinin. E, o zaman hani e, onu sormak istiyorum hani Kıbrıs hazır mı bu referanduma? Şöyle e, e, çok dikkatli baktığınız zaman aslında... E, ...referandum sonucunun... ...yani yarın bir e, referandum yapılırsa ...sonucun ortada olduğunu görüyorsunuz. Yani Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rumlarının... ...büyük çoğunluğunun... E, ...referandum yapılırsa... E, ...bugün kararsız oldukları... E, ...çok açık bir şekilde... ...görünüyor. Yani iki tarafta da... ...nüfusun yaradan fazlası... ...kararını vermiş değil. Bu da aslında... ...yani iki şekilde okunabilir. Bir... Yani bardağın boş tarafına bakarsanız bu iyi bir şey değil. Yani iki lider tarafları e, bir çözüme hazırlamış değil. Bunun göstergesi. Bardağın dolu tarafına bakarsanız aslında iki liderin bir kapsamlı çözüm plana ulaşabilirlerse e, bunu e, halklarına kabul ettirebilecek bir manevra alanlarının olduğunu görüyoruz. Yani o kararsız oyları Yapacakları, yürütecekleri başarılı kampanyayla evete doğru çekebileceklerinin de işaretidir. Ancak bir de şu var ki bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de taraflara bir uyarı şeklinde söylüyor. Yine bizim yaptığımız kamuoyu araştırmalarını refere ederek bir yerde zaman geçtik sonra Kıbrıs durumlar hayra doğru yöneliyor hmm. ve yani her getirilen zamanda. Bir referandumda evet çıkması en azından Güney Kıbrıs'ta daha da zora giriyor. Bu çok önemli bir nokta aslında. Kesinlikle ve o yüzden de geçen yıl işte Kasım ayında Genel Sekreter'in Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporunda ve en son aslında geçen gün Cenevre'den sonra yaptığı basın açıklamasında da Bankimun iki lidere şeyi diyor toplumlarınızı. Ee, bir şeye e, karşılıklı ödün verme ve ileride beraber yaşama e, fikrine alıştırmanız gerekiyor Hazırlamanız Hı. gerekiyor Evet yani zaman kaybının hayıra doğru kayması tabi çok düşüncülücü Peki evet. Türk tarafında nasıl bir etkisi oluyor geçen Türk zamanda? Türk tarafında ise aslında e, evetten e, pardon e, hayırdan uzaklaşma var ama Evete doğru değil Ortaya doğru belki Kararsıza doğru bu da tabii işte şunu söylüyor. Yani genel sekreter de buna vurgu yaptı. E, iki toplum da artık bıkkınlık içine girdi. Bu son e, kullandığı kelime e, genel sekreterin son paragraflarda şeyin açıklamasının. iki toplum da artık şey yapmıştır diyor. Bıkkınlık e, içine girmiştir. E, haliyle biliyorsunuz yani e, toplumlar arası müzakereler e, 1968'den beri sürüyor. 33 yıldır. Yani benim... Ee, hep söylüyorum doğduğum yıl başlıyoruz bizler koskocaman insanlar olmuşuz Kesinlikle. artık yani 43 yıl süren toplumlar arası müzakerelerin bir sonuca varmasın konusunda halkların iyimser olması umutlu olması da beklenemez ve her geçen e, zaman bunu daha da aşağıya yani umutları daha da aşağıya çekiyor. Kesinlikle. Son olarak hocam programımızın yoğun olduğunu da çok iyi bilerekten son olarak şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin nasıl bir rol üstlenmesini bekliyorsunuz? Davutoğlu'nun da açıklamalarıyla birlikte baktığımızda. Şimdi en azından söylemde Türkiye'nin Kıbrıs meselesini 2012'den yani Temmuz'undan önce çözmek istediğini görüyoruz. Fakat evet. bunun sadece söylemde kalmayıp. Eyleme de geçmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü Kıbrıs konusuyla ilgili aktörlere baktığınız zaman işte Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, Yunanistan ve Türkiye en öncelikli aktörler. Hı hı. Bu aktörler içinde en kuvvetli şu anda Türkiye'dir. Yani sadece nüfusu ve işte e, e, ekonomisi ve ordusu anlamında söylemiyorum Hükümeti anlamında, yani daha birkaç hafta önce seçimlerden çok büyük bir başarıyla çıkmış bir e, AKP hükümeti var. Doğru. Yani toplumun e, çoğunluğunun desteğini almış, artık birçok konuda rahat adım atabilecek bir e, aktör var. Diğer aktörler böyle değil. Yunanistan biliyorsunuz krizle uğraşıyor, hı hı. Güney Kıbrıs patlamalarıyla uğraşıyor. Evet. E, son seçimlerde Mayıs'ta e, lider Christofias e, biraz e, kan kaybetmiştir hı hı. vesaire vesaire. O yüzden ben bu süreçte Türkiye'nin e, o uluslararası konferansa gidene kadar ki dönemi çok iyi geçirmesini ve e, proaktif bir şekilde masaya Rumları zorlayacak e, yerleşik BM parametreleri ışığında e, öneriler koyması gerektiğini düşünenlerdenim ve Kıbrıs Türk tarafını e, buna motive etmeye devam etmesi ve dediğim gibi elle tutulur önerilerin Kıbrıs durumların önüne konması gerekiyor. Onları bir çözüme zorlamak için. Evet, demek... O yüzden önümüzdeki 5-6 ay çok önemli diye düşünüyorum. Evet önümüzdeki 5-6 ayda çok önemli gelişmeleri takip edebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız ve vakit ayırdığınız için. Tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar. Üzere. İyi yayınlar sağ evet Doçent Doktor Ahmet Sözenle Kıbrıs konusunu ve Türkiye-ABD ilişkilerinin olası etkilerini konuştuk şimdi kısa bir şarkı arası verelim arkasından devam edip programımızı kapatacağız Now I will tell you Buster that I ain't a fan of anymore he to his score and the general he don't ride well anymore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 Dinledik ve 60'lilere 60'lı yıllara geri dönmüş olduk. Şimdi e, Doçent Doktor Ahmet Sözen'le Kıbrıs'la yaptığımız bağlantının üzerinden e, tekrar gidecek olursak e, geri kalan süremizde e, Kıbrıs sorunu ve türkiye ab ilişkilerini tekrar değerlendirelim. Aslında e, burada önemli bir noktaya parmak basmak lazım çünkü 7 Temmuz'dan beri yaşanan gelişmelere baktığımızda e, Cenevre görüşmeleri arkasından Ahmet Davutoğlu'nun e, iki açıklaması. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin açıklamaları bize aslında 2009'dan beri bizim bu program çerçevesinde özellikle Ahmet Sözen'le birlikte konuştuğumuz ve bugün e, sabah açık gazete programında Cengiz Aktar'ın da değindiği bir gerçeği bize gösteriyor. Kıbrıs sorununun çözümü artık Türkiye-AB ilişkilerinin ve müzakerelerin işleyişiyle doğrudan bağlantısını kaybetmiştir. Yani bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Türkiye'nin AB üyeli tabii ki Kıbrıs sorunu nedeniyle kapanan, e, bloke edilen başlıklar var ve Kıbrıs sorunu çözülmesi halinde bu başlıklar açılacak ve müzakere süreci hızlanacak. Ancak bizim bahsettiğimiz, vurgu yaptığımız hani bu aradaki bağlantı zayıflamıştır ve ortadan kalkmıştır e, teorisinin arkasına yatan şudur. Yani bugüne kadar geçerli olan söylem ve bir bakıma da müzakereleri yürüten hakim görüş şuydu. Kıbrıs sorunu bir konfederasyon şeklinde çözülsün. KKTC varlığını sürdürsün. Türkiye ne zamanki Avrupa Birliği'ne üye olur o zaman bu konfederasyon federasyona dönüşsün. Dolayısıyla böyle bir iki aşamalı bir yaklaşım vardı ve tamamen Türkiye'nin AB tam üyeliğine endekslenmiş bir yaklaşım vardı. Bugün baktığımızda iki taraflı, iki kesimli federasyon çözümü üzerinden konuşuluyor ve 30 Haziran 2012'ye kadar Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın da ve muhtemelen 19 Temmuz'da KKTC'ye gidecek başbakanın da söyleyeceği bu çözümün 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilmesi. Yani önümüzdeki bir yıldan daha kısa bir zamanda hatta Sayın Ahmet Söze'nin bizlere verdiği takvimden anladığımız kadarıyla 6 aylık bir dönemde hem Kıbrıs müzakerelerinin hızlı bir şekilde iki kesimli ve iki taraflı federasyona doğru gitmesi, mülkiyet, toprak, güvenlik garantiler gibi zor başlıklarda adımlar atılması, diğer taraftan, Türkiye'nin proaktif bir rol üstlenerek yapıcı adımlar atması ve kendi üyelik sürecinde bir bakıma bu bağlamda hızlandırması gerektiğini anlayabiliriz. Aslında baktığımızda neden olmasında diyebiliriz bir umut ışığı var. Çünkü Ahmet Sözen bizlere hatırlattı. iki toplumlu görüşmeler 43 yıldır devam ediyor. Geriye baktığımızda Talat'ın seçilmesiyle birlikte ben bunu 2006'ya kadar götürüyorum müzakereler. Çünkü 8 Temmuz 2006 kararıyla başlamıştı. Ve taraflar yüzden fazla kez bir araya geldiler sadece Talat ile Hofyas 71 kere görüşmüştü Talat Erol görüş Erol Hrofyas görüşmeleri 30'u geçti e artık bir çözüme ulaşılmasının vakti geldi diyebiliriz Kıbrıs sorunun çözülmesi Türkiye AB ilişkilerinde ve Türkiye'nin dış politikasında büyük değişiklikleri beraberinde getirebilir hem AB sürecini hızlandırabilir hem de Türkiye'nin problem yaşamakta olduğu diğer komşularına bakış açısında da Değiştirmesini beraberinde getirebilir çünkü e, Avrupa Birliği'nin içerisinde olduğu krizde güçlenen ve hızlanan bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. E, önümüzdeki hafta gündemdeki konuları konuşmaya devam edeceğiz. İyi günler de, diliyorum. L'Europe pour toi, L'Europe pour Hayat Pour Pour On est Türkiye ve AB ilişkileri Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler